Ahtapot'un Bahçesi Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç Yok yok. Ne <gülüyor> dersin? Yabancı değil kimse yani. <gülüyor> Sohbet ediyorduk evet. Ee, hoş geldiniz. Ee, 94.9 Açık Radyo Bahçesi canlı yayındayız ve hani benim e, söze girmemden de anlaşılacağı üzere e, bir böyle kısa bir süre ara verdiğimiz konuklu müzeyen konuklu diyelim programlara he, tekrar geri dönüyoruz ve. Epeydir aslında konuştuğumuz ve bir vesile de beklediğimiz ee, sevgili Ekinfil, Fil. Ekin bu nickname dışında öbürünü söyleyeyim mi? Üzelti Tüzancı. Söyleyeyim mi? Onu? <gülüyor> Söyle. O yüzden <gülüyor> teslim edeyim dedim de isterseniz. Ekin Üzelti Tüzancı ile beraberiz programda. Ve dolayısıyla hem yeni albümü hem de Ekin'in bu yakın zamandaki belki projeksiyonlarla ilgili laflayacağız. Ve komadan geldi. Yeni albümü komadan geldi. Ve eli kulağında ha, hakikaten epey sıcak bir kayıt öyle değil mi? Öyle vallahi. 3 Mayıs'ta yayınlandı. Ee, İsveçli bir plak şirketi e, Possible Motif adında bir plak şirketi tarafından. Çok yeni yani bir 15-20 günü var. Evet hani gel, çıktı çıkacak çıktı çıkacak evet. derken e, biz de bu programa konu ettik. Ve anne bunu da vesile ettik Hı. daha doğrusu. Sevgili Ekin'in. Ee, dolayısıyla çıktı geldi. Ekin'in şimdi hani konuşuruz zaman içerisinde ama e, bu koma e, bir, bir taraftan aslında Ekin e, böyle çok sessiz sedasız gözükse de e, üretimi de öyle. Bence şahsi e, e, şeyi de öyle. E, üretim yapısı da öyle. Ama çok bereketli bir müzisyen evet, yani bence ol. öyle yani çünkü hani bunu böyle bir e, emseller üzerinden hmm. baktığınız zaman hem Türkiye'de hem dünyada e, hakikaten çok bereketli olduğunu düşünüyorum hmm. ben bu biraz hani e, yaptığınızla hani ürettiğinizin miktarı anlamında değil hem de niteliği anlamında da çok bereketli olduğunu düşünüyorum evet, evet, teşekkür dolayısıyla ederim. E, şimdi bu yeni albümden de bir parçayla programı açmış olduk Stay Served. aynen öyle Koma ee, senin aslında böyle çok arada vermediğin 2019 olduğuna göre bahar olduğuna göre Mayıs tarihi bir kaydın ama bundan evveli 2017, değil mi? Alçın olarak evet. mı? Evet. Yok 2018 Aralık. <gülüyor> ha 18 Aralık. Evet ama o şeydi film müzikleri. Ha evet evet. Ondan önceki bir koyuyor Evet. Ha. Ondan öncesi de Ağustos ayında geçtiğimiz Ağustos sene ayında. Maps çıktı Maps işte. çıktımış işte. Evet. Tamam. Ee, Evet, e, e, aslında bir taraftan öyle bir damar var, onu da konuşacağız ama e, bu parça ile ilgili şimdi insan e, sözü e, en azından bizim anladığımız anlamda sözel anlamda az duyduğu zaman parça ile ilgili mevzuyu da merak ediyor. Yani ben şahsen öyleyim. Hı. Mesela bu parça ile ilgili böyle bir klik var mı, bir şey var mı? Anlatabileceğim mi? Anlatabileceğim ya da varsa, yani olmayabilir de tabii ki yani. Böyle yani böyle aslında şey çok yok. böyle. E... ...ne diyeyim anlatılabilir turdan bir hikayesi falan yok aslında. Bu koma zaten e, son iki senedir... ...yani özellikle bir albüm için çalıştığım bir e, işte şarkılar bütünü olmadı. Yani onun öncesinde yani bu iki seneye yayılan süre içinde... ...benim yaptığım şarkılardan işte ruh bütünlüğü... E, ...taşıyan şarkıları bir araya getirerek bir albüm oluştu. Dolayısıyla e, komanın özelinde yani Stay Saver'd'ın... Özelinde söyleyebileceğim bir şey hatırlayamıyorum aslında. Peki şöyle diyeyim, Hı -hı. E, sen mesela böyle üretiyorsun, Hı -hı. müzikler besteliyorsun, e, muhtelif zamanlarda. Hı -hı. Bu belki yani albümün hemen evvelinde, bir önceki albümün evvelinde de sarkabilir, bilmiyorum, Hı -hı. böyle olabilir. Ondan sonra da bunu tematik olarak bağlayıp bir Hı -hı. albüm haline getiriyorsun. Bazen de e, bir albüm olarak başlıyorum. Yani öyle ha, bir evet. şey oluyor ki, hani hepsi birbirinin ardından sıralanıyor ve hani o süre zarfında oluşuyor. Bazen de aynı koma albümünde olduğu gibi uzun bir süre aralığında aslında hedeflenmemiş bir bütünlüğü, bütünlükte bağımsız şarkıları bir araya daha sonradan getirdiğim şeyler de oluyor. Bu koma onun örneği aslında anlatabildim inşallah. Evet evet gayet iyi anlattın. Peki şeyi yani bunda mesela prodüksiyon çünkü hı hı. bu albümün evet. kaydı da mühim bence <gülüyor> ki aslında sen bir süredir bir ayağı dışarıda olarak bu müzikleri... Lans ediyorsun, kaydediyorsun hı hı. değil mi? Ayağı dışarıda derken. Yani hani e, yurt dışında bir takım label var, evet, evet, e, prodüksiyonlar, ajanslarla beraber hı hı hı. yürüyorsun. Dolayısıyla e, oradan mesela e, çünkü hani biliyoruz ki müzik dünyası bir taraftan da nereden bakarsan bak ne kadar alternatif de olsa popüler bir dünya. Dolayısıyla bunun e, market mevzusu da e, başka bir nokta. Ee, bunun seçiciliği, bunun hani e, damıtılıp başka bir tema haline gelmesi, bir albüm haline gelmesi, 8 parça mı var mesela bu burada? albümde evet 8 evet. parça. Bu 8 parça'nın mesela üstü var mıydı? Ee, bence yoktu. Çünkü şöyle oldu, e, bu işte İsveçli o Possible Motif adındaki plak şirketi ilk önce bana yazdı da ve birlikte bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Oradaki çalışan arkadaşlar. ...ben de hani böyle bir hazırlık içerisinde olup olmadığımı sordular bana. Ben de e, açıkçası başka bir plak şirketi için hazırlık içerisinde olduğumu... ...yani bir albüm hazırlığı içerisinde olduğumu ama bunun başka bir plak şirketi tarafından yayınlanacağını söyledim. O sırada o konuşmalar tabii ilerledi bir şekilde ve e, ben şöyle bir baktım yani... ...çünkü e, çoğunlukla müzikle uğraşıyorum yani aslında gün içinde yaptığım şey müzik ve dolayısıyla pek çok materyal var elimde yani bazen hani devamını getiremediğim ya da işte sonra bakarım dediğim bir sürü de şey var aslında onlara şöyle bir baktığımda aslında bir bütünlük sağlayabilecek şarkıları ayıklayarak bir albüm fikri gelişti koma öyle bir albüm yani oradan devam ettik şeyi merak ediyorum açıkçası yani bu müzik üretenler açısından de önemli olabilir biliriz ki hani bir takım müzikler yaparsın, üretirsin daha Hı -hı. doğrusu ve bunlar için bir arayışa girersin. Ee, bu bir tür yapma halidir. Sadece müziğe özel bir şey değil. Hı -hı. Ama şimdi senin söylediğin mesela enteresan bir şey, iyi bir şey. Sen Hı -hı. bir şey çalışıyorsun ve daha başka bir adrese çalışıyorsun ve oradan bir talep geliyorsun. Diyor ki biz sana albüm yapalım. Doğru mu söylüyorum? Doğru evet. Birlikte bir şeyler ee, yapalım. Birlikte bir şeyler Hı -hı. yapalım ve dolayısıyla e, seni buluyorlar ve diyorlar Hı -hı. ki hani sen bize e, yaptıklarını ...müziklerini gönder ve bunun üzerinden bir yürüyeceğiz. Bu böyle bir şey midir hakikaten? Yani böyle... bizim gibi zor ülkelerden bahsediyorum yani. Buralarda da böyle oluyor yani. Yani bir şey diyemeyeceğim aslında ama olabilir. Niye olmasın? Hmm. Oluyor da olabilir yani. Böyle insanlar böyle yaklaşıyor zaten bazı pler şirketleri. Yani başka pler şirketleri de hani bana ulaştığında... ...işte müziğini seviyoruz, işte şöyle böyle... Hani ...birlikte bir şey yapabilir miyiz diye teklifle geldiğinde... Sen de bir bakıyorsun bende ne var diye aslında <gülüyor> yani. Bunda tabii senin de şeyin var, katkın var. Çünkü hani hı. sen e, hem e, dışarıda konser veren... Evet. ...bağlantısı olan... Evet, evet. Bir takım e, Doğru. birliktelikler... Hı. Doğru, e, evet. ...üreten birisin dolayısıyla hani... E, tabii hı. yani şey e, çok yani yurt dışında pek çok e, alanda pek çok... ...ülkede dinleniyorum... ...dinlendiğimi biliyorum ve dolayısıyla... hani e, kontağa geçiyorlar... ...bu şekilde kolayca... Yani. ...Türkiye'de dinleniyor musun? Dinleniyorum bence... ...bence dinleniyorsun da... <gülüyor> ...sana sorayım ...yani tabii ki dinleniyorum yani evet, ama şöyle oluyor... ...yani mesela son albümlerin çoğu... ...Amerika'dan çıktı hep... Hı. ...dolayısıyla hani onlar daha fazla o... ...pazarlama eğilimine geçtikleri için... ...Amerikalı dinleyiciler daha çok aslında... benimle iletişime geçenler de öyle... Çünkü Türkiye'de böyle bir dinlenen bir müzisyen şeyi var. Yani dünyada dinleniyor. Hı. Sen gibi. Hı hı. Ee, ondan sonra çok kıymetli. Şahane müzikler yapıyor. Hı hı. Yani bu sadece dinlenmek değil. Böyle bir müzik e, mecrası içerisinde. Yani basılı veya hı hı. dijital mecrada da... E, ...yarı gö konulamayan, kritikleri verilen, hı hı. haberleri yapılan bir takım müzisyenler var. Hı hı. Ee, ama... E, bir taraftan da aslında şimdi bu e, böyle müzikle ilgili alan için kolay ulaşıldığı mecralar olmakla beraber genel popüler şey içerisine baktığın zaman da ya bir dakika e, bu, hani bu, belki hani şunu şunu söylemek istiyorum açıkçası. E, bazı Türkiye'deki çok iyi müzisyenler e, dışarıda buradan bilinenden daha fazla biliniyor. Tabii olabilir. Değil mi? Tabii. Var böyle bir şey yani. <gülüyor> Koma. Evet. Ne dinleyelim? <gülüyor> ne dinleyelim? E, trot mu demiştik? Trotla devam ediyoruz. Trot olur. Ha. Tamam. Okay. Ekin Fil Ekin Üzel Tüzenci ile beraberiz. Canlı yayındayız. 94.9 açık radyo atropodun bahçesindeyiz. Ee, ve Ekin'in yeni çıkan albümü Koma. Türkiye'de çıktı mı Ekin? Türkiye... Çıkacak mı ya da? Adı? Ha yok yani ben yok, yok. İşte yani aldım. Satılacak mı anlamına? Ha aldım evet plaklar geldi. Hı -hı. Ee, şeye bıraktım. Outro'ya bıraktım Kadıköy'de. Hı -hı. İlgilenen isteyen olursa oradan kopya edinebilir. Tamam süper. ...çünkü hani dışarıda basılan bir plak... ...ve anladığım kadarıyla... ...plak değil mi sadece? Plak evet, dijital. ve dijital. Evet. Evet. Plak da çünkü... ...fotoğrafta anladığım kadarıyla... Hı -hı. ...vinil ve böyle evet, bir evet. enteresan bir vinil... ...yani Hı -hı. böyle bir şey, batik vinil yani. Biraz öyle oldu gerçekten, evet. Yok, şey anlamda söylemiyorum. İyi bir şey yani bunlar böyle. Hı -hı. koleksiyonel ol. anlamda. <gülüyor> Dönerken iyi oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Turn table. Ee, Ekin'le koma albümünü e, konuşuyoruz. Aslında müzik konuşuyoruz ve kendi müzikal sürecini konuşuyoruz. E, biraz önce böyle geçmişten de bahsettik aslında. Şu şeyden bahsedeceğim. Ben bilmiyordum tabii biraz önce. Hı. Hem dinleyicilere de açmak açısından e, adada yaşadığını bilmiyordum. Hı. E, ve şimdi biraz önce programa girmeden önce sen onu söyleyince bana Aa, nerede yaşıyorsun falan filan derken adada yaşadığını söyleyince... ...özellikle bu parça... ...ve arada birkaç parça... ...böyle müthiş oturdu, oturdu bana. <gülüyor> müthiş oturdu. Neden? Çünkü bilmiyorum ama böyle bir... ...ada, ada tuhaf bir şey tabii yani. Hani Hı -hı. Hem, e, hem metaforik olarak... ...hem e, coğrafi olarak... ...tuhaf bir şey. E, dolayısıyla... E, ...böyle bir yersizlik bir, bir şey var. Yani ben dinlerken Hı -hı. ve çok dinledim hakikaten bu albümü. E, ve bu parça üzerinde de çok oturdu hmm. sen bu parçaları adalı mı kaydettin? Evet. Adada mı e, düştü sana? Evet evet adada bir odam var orada çalışıyorum zaten genelde hmm. müzikleri orada bu? yapıyorum. Vallahi. bir, bir şey görüyor mu? Yok yani, öyle özel yani bir yer şey bir ağacın görüyor. biraz yeşilliğini falan görüyor. A, tamam. Alt katta yeter, biraz çünkü evet. yeter. o kadar ada hissi vermiyor yani olsun içinde olmak yeter <gülüyor> Aa, hakikaten eteysen geldi <gülüyor> iyi geldi yani <gülüyor> Çünkü bir dönem hani benim şey bir takıntım özel bir Hı. takıntım iki takı şey vardı bir tanesi böyle ada ve uzak hani denizin vurduğu denizin dövdüğü dalgaların dövdüğü bir takım kayıtların bir peşindeydim. Yani onlar nerede kaydediliyor ne yapıyor falan filan diye bir de yanından demir yolu geçenler. Dolayısıyla bu o yüzden böyle iyi geldi bana Uşuma hmm. gitti yani, yani söyle, evet. Tamamladı daha doğrusu Tutarmış <gülüyor> e, Komayı ne zaman kaydettin? Komayı işte geçtiğimiz iki sene boyunca Aralıklarla kaydettim Ama işte e, albüm haline getirmeye Karar verdikten sonra da Üzerlerinden geçtim bütün şarkıların. Çünkü bazı şarkılarda zaten e, tanıtım metninde de belki okuyanlar vardır. E, ses kartım bozuktu o dönemde yaptığım hmm. şarkılarda da. Onun e, hissi vardı yani. Bazı şarkılarda düzeltemediğim, e, ne diyeyim işte arıza diyeyim hmm. o tip şeyler vardı. Daha sonra baktım yani olacak gibi değil çünkü gerçekten düzeltemiyorum. Olduğu gibi bıraktım aslında. Hmm. Onun öyle bir de... E, bir tarafı var yani bu albümün öyle de bir içeriği var diyeyim sana. Koma peki, e, Türkçe Ha, Türkçe. Karşılığı da mı? kullanıyorsun. Evet, koma. Bildiğimiz koma, bildiğimiz evet, koma, bildiğimiz yani. koma hali evet. O da şey gibi yani Hı. hani biraz albümün işte dinlediğinizde yani ben dinledim de ya da şarkıları sıraladığımda falan o böyle biraz böyle Uyanamama hali işte işte koma halini bana biraz anımsatıyor Hı. gibi hissettim açıkçası. Bütün şarkılarda o böyle hani e, derin uyku ama bilinç içinde e, olup olmadığı belli olmayan bir hal gibi bir his uyandırdı yani bende. O yüzden de o şekilde tamamladım albümünü koyarak. Yani isimle. albüme isim vermek zor ama evet. mesela senin parçalarına isim vermek kolay mı? Valla değil bence. Değil bence değil. Ben de oturup düşünüyorum yani. Açıkçası. Çünkü yani ne bileyim bir çalışma prensibi var herkesin herhalde. Hmm. Benim de var. Ve e, o çalışma prensibi içinde olan şeyler. Yani sonuç olarak ele aldığımız o bütün materyallere baktığımızda. E, herhangi birinin değerinden çok büyük farkları olmuyor benim için yani. O yüzden de hani kodlamak onları açıkçası bana biraz zor geliyor. Hmm. Bir parça daha dinleyelim istersen. Ondan sonra ilimlere bağlayayım. Çok koparmak istemedim yani mevzuyu. Ee, ama evet yani önce mi veriyorsun sonra mı veriyorsun? Sonra veriyorum genellikle sonra. evet. Hmm. Genellikle sonra veriyorum. Ondan yani. sonra parça değişiyor mu? Yani evet değişiyor oluyor ama çok majör değişiklikler değil yani. Çok böyle dip sorular sormuyorum değil mi? Yok gayet güzel. <gülüyor> gayet iyi gidiyorsun bence. <gülüyor> ee, ben doks dedim ama Tabii, ha, memnuniyetle. Program sen dolayısıyla sen... Estağfurullah. O zaman Ekim Filden dinliyoruz. Doks. Dox. Evet, e, Ekin Fil'in Koma albümünü dinliyoruz. Yeni albümle Ekin'in. E, 94.9 Açık Radyo'dayız. Canlı yayındayız. E, bu, biraz önce konuşuyorduk azizde. Bu enstrüman ve kayıtlarla ilgili de bir şeyler söyleyeyim Ekim, so Sorayım daha doğrusu. yani Sor, Bildiğimden değil. E, bu, e, sen gitarda kullanıyorsun. Evet, kullanıyorum. Synth de kullanıyorsun. Kullanıyorum. ...ondan sonra evvelinden beri... ...dolayısıyla bunların kompozisyonunu... ...kendi başına... ...yani bu albümdeki enstrüman... ...ya da diğerlerindeki ek enstrümanlar... ve yani klavyeyle beraber... Hı hı. ...hepsini kendin mi kullanıyorsun? Hepsini. Evet. Ve sonra onları... Hepsini deyince sanki böyle <gülüyor> bir oda orkestrası... ...yönetiyormuşum gibi oldu mu? Evet. Yani Öylesin, gitar var. Gitar var. Bu albümde gitar herhalde çok az. Yani Aa, diğer evet. albümlere nazaran... Daha çok diğerlerinde. Evet yani Aa. daha çok kullanıyorum aslında Aa. ama bu albüm daha ziyade e, aynen dediğin gibi synthesizerlerde daha çok yapılmış. Ee, yani synthesizer gitar peki e, mesela bunda aslında geçmişini de merak ediyorum. Çünkü bazı kayıtlar böyle e, ne kadar kulak kesilsen de bazı şeyleri kapatıyor, gizliyor daha doğrusu. Anlamaya çalışıyorum bazı Hı -hı. sesleri. Ee, başka müzisyen var mı komada? Yok. Sen tek başına biliyorsun. Ok. Ee, diğerlerinde var mıydı? Yok. Diğerlerinde peki hı. tek kalem ya yani bildiğimiz gibi. Aynen öyle. Ee, yıllardır <gülüyor> ekim fili bildiğimiz evet, gibi. Evet yani. neyse koyuz. Şahanes. <gülüyor> <gülüyor> ve ondan sonra bunları derleyip toplayıp hı hı. bir e, parça haline getirmekte sende. Öyle. Ama ondan sonra prodüksiyon ve benzeri bir takım mevzular var. Yani işte her de şeyi aslında sonlandırıyorum ben Hı -hı. ve daha sonra mastering için gönderiyorum. Hı -hı. Onu da zaten sağlıklısı o. Senin dışında başka birinin yapması. Hı -hı. O, o raddeye gelene kadar her şeyle ben bizzat ilgileniyorum. Bunun aslında ben çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Yani böyle derler ya... Aa ya her şey kendisi mi yapıyor işte onu da hmm. falan filan ben bunun böyle iyi bir üretim tarzı olduğunu düşünüyorum özellikle bazı müziklerde bunlarla gibi müziklerde bir de şöyle bir şey de var ee, onu yani hem şahsileştirerek sana yönelterek söylemeye çalışayım ee, mesela bazı müzikleri yalnız dinlemeye e, hmm. meylediyorsun ve yalnız dinliyorsun senin müziğinde öyle bir şey hmm. bunun gibi bir sürü şey sayılabilir ayrı konu ve o müzikleri dinlerken aslında o müziğin sahibinin de yalnız olmasını tercih ediyorsun. Ben tercih ediyorum. Dolayısıyla hmm. o birebir böyle tuhaf bir ilişkiye girmeye başlıyor. Çünkü orada aktör çoğalınca diğer tarafta dinlediğinde hmm. ben böyle bir anda bir kalabalıkta hissediyorum kendimi ve yabancılaşıyorum. Bu tamamiyle şahsi bir şey olabilir. Anladım. Ama... Bir geri dönüp düşündüğüm zaman bugün mesela yani, yani bir, bir süre önce de düşünmüştüm ama ikinle herhalde böyle kendi kendine. Çünkü böyle bir şeyi var e, tuhaf bir aurası var ve tuhaf bir kulağa gelme hali var ve zaman e, kesiti var. E, onu e, bir iç dökme diyelim sayıklama Hı. diyelim her neyse bunun ismi senin için ya da bana yansıyan anlamında. Onun birebir olması iyi bir şey o yüzden sordum. Evet, ee, doğru söylüyorsun. <gülüyor> bir şey yani hayır tabii ki bu Aç herkesin ee, şey farklı bir ilişki kurma Hı -hı. biçimi var zaten dinlediği müzikle filan. E... Ama evet ilginçmiş senin yaklaşımında. Ben soruyu kaçırdım herhalde. Soru ne değildi zaten. Ha evet yorum yani bekliyorsun. Hani. Ben evet e, ilginç buldum senin şeyini. Benim de var öyle açıkçası dinlediğim ama şeyde e, kaçırmıyorum mesela. Yani bu müziği iki kişi mi yaptı, üç kişi mi yaptı ya da fazla kişi yaptıysa Hı -hı. eğer dikkatim dağılması gibi bir şey söz konusu olmuyor bende. Ama yalnız dinlemek istediğim müzikler var artık gerçekten. Yani bu aslında bir, bir yazarı okumak gibi. Okay. Yani hani e, bir yazarı okuyup, onun dünyasına girip birebir, yani okuyucu olarak, onu da yazar olarak, birebir onunla ilişkiye girmek gibi. Hı -hı. E, dolayısıyla e, öyle fena bir şey olmuyor. Hı. Bu aslında bir şey de söyleyeyim sana, bu bir, birkaç gün önce, e, orada da mesela şahit oldum, bir kere daha kendi adama teyit ettim. Bu yani genel bir durum anlamında değil. Belki can bir sola şeyi vardı böyle bir kişiye çalmakla ilgili bir performansı vardı Çarşamba başlayan Cumaya kadar süren hı hı. orada da birebir müzisyenle ilişkiye giriyorsun hı. bu hakikaten böyle bir deneyim yani hı. ve bunun kayıt üzerinden olmasının tezahürü de mesela Koma ya da senin müziklerin teşekkürler ee, bu hakikaten iyi ...buluyorum. Güzelmiş. Yani bu benim için iyi oluyor. <gülüyor> ya zaten yani ne bileyim bu albümler ya da bu şarkılarda biraz kişisel şarkılar yani ve yani çok büyük kitlelere ulaşabilecek şarkılarda değil. Hani böyle şeyler duymak da insanı teşvik ediyor ve memnun ediyor açıkçası yani. Ulaşıyor yani. ayrı konu ama. <gülüyor> yani... Çok fazla hani geri dönüşte hani almıyorum doğrusu istersen yani şu albüm böyle yani azdır ya da öyle söyleyeyim. İşte o ilk başta aslında böyle bir bu parçadan önce söylediğim şey gibi yani Hı -hı. bazı müzikler hakikaten kendi alanını oluşturuyor ve Hı -hı. o alan başka bir yere silaht et, etme ...izlere bir şeyi yok agresyonu yok yani Hı -hı. o sadece bekliyor yani orada Anladım. ve orada kıymetli bir durumda dolayısıyla. O sana düşer yani sana derken ekimfil Fil olarak sana anlamında değil de dinleyiciye düşer. Evet ben ama şey gibi de düşünüyorum biraz yani hani bu şarkıları yaparken böyle hani sanki biraz böyle anten görevi de üstleniyorum kendi üstüne. Yani bu şarkılar geliyor ve yani bu şarkılar geliyor derken hani komik Hı -hı. bir tanım yapmak istemiyorum ama böyle hani dinliyorum bazen çalarken ya da işte bir şey için uğraşırken ve ee, ...anlıyorum mesela ne istediğini falan... ...biraz hani benim dışımda da gelişiyor bu olaylar yani... ...dolayısıyla o e, sonlanıp dinleyiciye ulaştıktan sonraki... ...ilişki de sanki ben hiç yokmuşum gibi bir şeye dönüşüyor benim için... ...şimdi sen öyle bir şey söyleyince... ...ben mi yaptım ya da benim yüzümden mi oldu gibi bir algıya da... <gülüyor> ...kapıldım yani ister istemez açıkçası... ...çünkü böyle hani sanki gitmesi gereken yere gitmiş... ...ve ben hani orada aslında varmışım ya da yokmuşum... ...pek de bir anlamı yokmuş gibi... Oh, İyi cenni. bir yaratım sürecek o. E, Fena iyiyormuş. değil. Mi? <gülüyor> yani evet sadece hani dinliyorsun, bunu istiyor galiba diyorsun. Tabii ki hmm. kendi süzgecinden geçirerek. Benim için böyle oluyor bu, bu arada yani. Ve hani e, ona istediğini vermeye çalışıyorsun ellerinle ya da işte kullanıla ya da ağzından söyleyerek falan vesaire. Yani orada bir aracı görevi görüyor musun gibi. Yani çok kutsallaştırmak da istemiyorum yaptığım şeyi ama e, biraz böyle tarif edebilirim belki yani. Tercüme etmek bir tarz. Evet. Aynen öyle tercüme etmek gibi bir şey yani biraz. Evet bu koma Ko şeyi sorayım bir parçaya daha geçelim ama kapağı soracağım. Kapağı plaj kendisi yaptı. O Hı -hı. sırada işte fikir alışverişinde bulunduk zaten. Hı -hı. Ben de onayladım. Böyle cron şey mi? Var evet. çok çok beğendim. Ha. Çok bir tür. Biraz e... aslında diğer kapaklardan farklı, farklı. ama evet. Hı hı. Benim de hoşuma gitti bir noktada çok yani evet. Böyle fazla baktığın zaman bir insana da dönüşüyor Evet. Yani. evet. Böyle bir, bir bir profile dönüşüyor evet, aslında. Evet evet. O da iyi mi kötü mü bir adama benziyor çünkü gibi geliyor bana. İyi mi kötü mü kestiremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bilmem fena değil. Ha, yani. bir şeye benzemesi. Bilmem. Yani evet. Bir adama benzemesi. İlla bir şeye benzeteceğiz her şeyi. <gülüyor> tabii tabii muhakkak. <gülüyor> Ne çalalım ki? Ne çalalım? Ee, i̇lk şarkıyı çalalım o zaman albümden devam ediyorsak. Turaat mı? Onu çaldık. Turaatı çaldık. No, yani. Evet. O zaman hmm. en son şarkı çalalım. Ha şey e, Petam mıydı? <Gülüyor> Yok değil. E, Point Blank. Evet, evet Point, Point Blank. blank. Evet. E, Ekin Fil'le canlı yayındayız. E, Ekin Üzer düzenciyle. <gülüyor> e, bu soyadın da zor herhalde. Doğru telaffuz ediyorum değil mi? Çok e, doğru telaffuz ediyorsun. Ve çok zor gerçekten. Evet. E, Point Blank dinledik. Koma albümünden. Yeni albümden, yeni kayıttan. E, gün yüzüne çıktı. Türkiye'ye de düştü. E, ama hem dijital mecrada dinleyebilirsiniz kaydı albümü. Parça parça ya da külliyen ee, veya bence kesin iyi bir plak kapağıyla kendi e, vinil maddesiyle e, bir şekilde edinin ki bu hani şeyden de edinilebilir illa hani e, internet üzerinden de satanılabilir tabii, tabii. bir şey evet. artık bu işler kolay e, hakikaten kıymetli e, ve ikinden duyduğum kadarıyla da sınırlı sayıda basılmış e, hani deme demeyin bu, bu tür kayıtlar e, iki üç yıl sonra arasanız bulunmaz <gülüyor> duruma gelir ki bence koma öyle bir albüm teşekkürler e, yani. hakikaten öyle ya yani, laf, laf olsun diye söylemiyorum <gülüyor> yani bence öyle e, şimdi e, bu kaçıncı albüm oldu uzun çalar anlamında yani e, şeyleri bir tarafa bırakıyorum film müziklerini Hı. bir tarafa bırakıyorum her şeyi mi bir kenara bırakıyoruz? kaset bırakıyorsun e, şöyle e, Ha, kasetler de dahil olmak üzere senin solo çalışma anlamında Ekin Fil olarak ee, bilmiyorum Cem Be, evet. yani ben, biraz var ben ama 9-10 falan saydım ama yanılıyor hmm. olabilirim olabilir yani, yani şey ee, tam olarak uzuvarda. ben de emin değilim Şimdi böyle bir hem e, geçmişe giderek hem şey yaparak e, bir bakalım duruma e, neler oluyor Ekin e, çünkü hakikaten o bereketli dediğim sadece Ekin <gülüyor> Fil üzerinden kurduğu bir müzik dünyası yok ve başka bir mecraya da sürükleniyor zaman içerisinde. E, fakat yıllar önce herhalde bir 10 küsur yıl önce e, Proud Pilot diye bir grup vardı. Tek albümlük. Evet. Ama konserleri şahaneydi. Evet. Ortalık da olurdu. Hakikaten Hı. bayılırdım. E, Pınar, Ekin ve Kaan'dan oluşan bir trio'ydu. E, çok iyi bir gruptu. Müthiş bir gruptu. Ve e, o zamanlar Rol Dergisi e, çıkar iken ee, rolun e, şeyi içerisinde e, sayıları çıkarken o, o esnada ben Prod Pilot'la yani Ekim Pınar ve Kaan'la bir mülakat yapmıştım bir söyleşi yapmıştık ve o yayınlanmıştı ee, ve bir albüm sonra da e, sönümlendi grup evet. ondan sonra biraz çalıştınız aslında siz tabi devam ettik albüm 2009'da çıkarmıştık evet. ee, 2012'nin sonu gibi de e, dağıldık diyeyim onun o 2009'dan 2012'ye de konserler verdik tabii devam ettik. Evet böyle bir albüm şeyi vardı ama olamadı. Bir şeyler falan. yapmaya Aha. niyetlenmiştik aslında da e, olmadı. Kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş <gülüyor> evet. evet. Başka şeylere vesilemiş. Herkes başka an. bir yere başka yöneldi bir yere evet. E, müzik dünyası böyle bir şey. Aynen, Daha yani. doğrusu e, üretim dünyası böyle bir şey. Yani sanatsal üretim Yani evet durmuyorsun şey. sonuçta içinden evet. geliyorsa evet, devam ediyor. Evet, belki yani. de iyi bir şey yani. ...ama hakikaten çok kuvvetli, müthiş bir şeydi... ...yani Kaan Davul'da, Pınar Bas'ta... ...Bas Gitar'da evet... Ee, ve de... Sen, Sint ve şeyde... vokalde, ee, ...müthiş bir ekipti... ...ve o e, şeyi aslında aklıma geldi... O, ...ben o mülakatı da aslında web şeye koyayım, blog sayfasına koyayım... ...ve yıllar ha. geçti, o güzel da, ...Şahan Nuhu oldu... Ya, evet, ee, ...hatırlıyorum, taşında ben yani ...yaparken çok güzel fotoğraf çekmişti... ...portre beraber... fotoğraflar... ...evet evet, Süperdi. çok güzeldi... Onu koyalım. Prot pilottan sonra e, senin başka şeyin var mı e, müzikal olarak ya e, bu fil öncesi ya da o esnada e, var yaptığın mi? şeyler? Evet tabii. Başkalarıyla birlikte bir şeyler hı. yaptım evet. Yani şey eşliklerim var. Hı hı. E, i̇şte Chaosmosla evet. birlikte var. İşte Biblo ile var. Pınar, Pınar'ın Pınar müzikleri. Hı hı. ...Cefri Kantul Edesma ile var, ee, Gökhan Goralı ile var. Hmm. Yani şimdi aklıma gelmiyorsa bilemi yani gelmiyor olabilir. Hmm. Var yani pek çok şey. Bir yakın zamanda senin bir konserin var mı? Var. Binada? Ee, evet evet, şey Caz Festivali kapsamında hmm. gece gezmesi. Tamam. Ee, 4 Temmuz'da e, sanırım 8 gibi falan başlarız. Yani 7-8 gibi akşam hmm. binada. Kadıköy binada Kadıköy Moda binada, binada çalışacağız. Evet hı? Moda herhalde. Hı? Evet Moda. Orada, Orada e, konser var. Cazın Sonrasındaki hafta da sanırım yani Salt'ta hı -hı. bir konser olacak. Beyoğlu Salt. Beyoğlu. Hı -hı. Evet. Yani, tatile gitmeyenleri <gülüyor> <gülüyor> soğuk su etkisi yaratacak müziğimizle Şahane. <gülüyor> Bekliyoruz diyelim. Adam müziği. Adam müziği. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. Evet o şeyden sonra Prat pilotın açıkçası o grup müziğinden sonra muhtelif bazı eşliklerle beraber gelen nokta ama e, senin yıllarda zaten böyle tek kalem. Evet. Yürüdüğün mecra belli yani. E, bir de bir, bakayım saat 47 olmuş. Aslında 10 dakikamız var yok. Değil mi Robin? E, çalacağız daha parça ama hı hı. E, neyse şeyle gelelim film müziklerine. Evet çünkü senin e, hiç de yaban atılmayacak bir film müziği e, beste alanın var. Evet çalıştım yani 3 uzun metraj 2 kısa metraj çalıştım e, arada reklam çalıştım e, birkaç tane e, yani evet. Yani çünkü bir tanesi mesela siyattan, değil mi? müzik şey yani bir tanesi yurt dışından bir mevzusu var. Körfes kaygı bunlar bahsettiğim Hı -hı. dinler. Evet böyle çalışmalarım da var. Çünkü e, e, e, ikinin hani dinle, şimdi dinlediğimiz kadarıyla da aslında böyle filmik bir şeyi de var. Aa, Hı -hı. Senin hani ne derler böyle beylik oldu artık laf yıllar önce daha çok severdik ama e, Hı -hı. hani filmi olmayan müziklerden filmi olan müzikler <gülüyor> gibi böyle bir Evet. çok iyi anladım evet ama tabii o işler o şekilde yürümüyor aslında Yürümün, baktığında evet. yani çok sinematografik geliyor olabilir müzik ama aslında her filmin kendine ait bir başka bir dünyası var ve sen o dünyaya ne verebilirsin yani soru bu yani orada bambaşka şeyler de istiyor olabilir yani bunlar e, sizin yani bunların çok çok dışında başka şeyler de istenebilir yani yönetmen tarafından onu karşılayabilmek önemli yani e, ben şanslıydım ...çok iyi anlaştığım yönetmenlerle çalıştım... Hı. ...yani şimdiye kadar... ...çok da rahat çalıştım... Ee, ...güzel de sonuçlandı yani... ...ben de memnunum... ...onlar da memnun oldu herhalde... ...güzel bir şey yani film müziği bestelemek gerçekten... Mi? ...evet... ...yani... Bir, ...bir şey söyleyeceğim ya... ...bu... E, ...mesela böyle daha ritmik... ...çünkü birkaç yerde... ...ben senin şeylerinde okuduğumu hatırlıyorum... Hayır, hayır, yanlış hatırlamıyorsam... ...affet öyle bir şey olursa düzelt beni... E, böyle e, hip hop ritmik e, pop üzerinde de böyle bir şeyim var e, seviyorsun bunları çok seviyorum yani ben de seviyorum ayrı konu hmm. Dolayısıyla böyle ya bir dakika böyle bir arada böyle bir albüm çıkma ihtimali de var mı mesela hayatta Var tabii. Yani şey sanki sana anlatmışım öncesinde falan gibi oldu ama cuk oturdu yani sorduğum şeyle var vallahi bu sıralar baya e, pop müzik yapmaya çalışıyorum aslında başka Aa. bir proje altında yani onunla ilgili e, sonuca doğru giden bir Hakikaten yoldayım. Bilmiyorum e, <gülüyor> ha. Hiçbir fikrin yoktu gerçekten. Fikrin çok yoktu. enteresan oldu bu bu. Tesadüf öyle söyleyeyim sana. Evet. Çok Alacağım olsun. Onunla dans edeceğiz o zaman. İyi, umarım Getirirsin dans edersin. Umarım dans edersin. <gülüyor> valla harikaymış. Var valla öyle. Aynen hmm, dediğin gibi. Çok iyi. Çokça sözsüzsüzsüz. Sahaneymiş. <gülüyor> evet. Ee, 50 oldu. Bir parça daha dinleyelim. Parçayla mı bırakalım yoksa bir şey daha mı yapayım? Sen söyle sen bilirsin program. Ee, şimdi ben aslında müzikle bitmesini her zaman tercih tamam, ediyorum devam daha böyle büyülü oluyor bir laf, bir şey daha söyleyeyim hatırladığım bir şey ona da yanılıyor olabilirim yıllar Hı. geçti aradan yani 10 hani yıl olmuş olabilir şimdi hani e, senle hukukumuz da şey yani epey eski, e. eski yani e, sen bir gümüş suyunda mı oturuyordun Tabii. E, şimdi malum 23 Haziran seçimler falan filan sen bir ara muhtar adayı mı olmuştun <gülüyor> <gülüyor> muhtar adayı olmadım ama muhtar adayı olmak gibi ha, niyetlendim. Evet evet. <gülüyor> yani bütün şartlar uyuyordu ee, neden yani, olmasın diye düşünüştüm durumu hem politik hem de güncel hale getirmek için çok sordum. doğru çok güzel bir yerden yakaladın gerçekten <gülüyor> Aynen öyle gümüş suyunda Ömer Avni mahallesi muhtarlık <gülüyor> <gülüyor> niyetim oluşmuştu yani bir dönem ama katılmadım tabii. Yani bu fazlasıyla işte ama şakaya, matrak, şakaya dönüştü <gülüyor> evet, evet. evet ve yani çok uzun sürede aramızda böyle bir espri kaynağı <gülüyor> olarak var oldu yani. Neden olmasın bence herkes mahallesine <gülüyor> sahip <sadece gülüyor> çıksın. Yani beş sene vardı galiba şeyi, şartı. Beş sene hmm. oturmuş olman gerekiyordu muhtarlık. Olman, o için. aday adaylığını hmm. koyman için bir düşünün yani bence sen de eski mahalleli sayılırsın <gülüyor> evet evet bütün e, beş senelik iki amediği olan herkese öneriyoruz herkese öneriyoruz sahip mahaliniz seviyorsunuz miktarada ya doyulup ekim iyi ki geldin Vallahi sen çok de çok iyi oldu çağırın. ben ee, çok teşekkür ederim hemen böyle şey yapıp e, evet ekim filin ekim özel Düzenci'nin e, Koma adlı albümü yeni albümü çıktı. Hakikaten bir, bir yol bulun yani kendinize dinleyin bence e, ve sağ olsun var olsun. Evet. Te, söyle. Yeni albümüm de söyleyeyim. Ha, onu da söyle söyle evet. tabii tabii. Yani bu arada biz kendi aramızda çeşitli işaretlerle bir şey tabii, anlatmaya çalışıyoruz... Söyle söyle ben ha. edin, e, şey e, yani sorar sor, neyse işte e, Temmuz'da yeni albüm çıkacak. Ha. Ha, onu, onu söyleyeyim. Işte, Dediğim... Kaset olarak aslında. çıkacak, evet. Kaset dediğimiz bayağı manyetik Bildiğin, kaset. Evet, evet. Bildiğin kaset, ha, e, tape ha. olarak yeni albüm çıkacak. Ben de hani buradan güncel Sadece bir bilgi... Sadece kaset ve dijital bayağı, olarak mı? Evet, evet. Hmm. Aynen öyle. Bu peki e, herhangi özel bir şey mi? Yoksa bu e, bir albüm bu ama... Bu gerçekten e, çok yeni şarkıların oldu. Bu aha. komadaki gibi son ikisine yayılan değil de... ...bayağı bu senenin e, çalışılmış ürünü... ...sonuna gelinmiş, gelinmiş. şarkıları... ...dan oluşan bir kayıt oldu. Almanya'dan bir... ...Wagner diye bir... Benzer şeydi. şeydi. Plan çıktığı şirketten bahsetmiyoruz. Yok bu bambaşka Başka bir yer. yerden. Hı. Evet. Bu plan şirketi bir de bu sene bitmeden... ...Heavy diye bir albümüm vardı. Benim 2014'te hı hı. çıkmış... ...No Kings Radio diye bir yerden... ...Amerika'dan çıkmış olan albümü... ...yeniden basacak. Hı hı. Ondan önce böyle bir şey yapalım diye konuştuk bir hı hı. kaset ve yeni şarkılardan oluşan diye Temmuz ayında çıkacak yani onu hani çok yeni bir haber çok olarak iyi. dinleyenlerle paylaşayım. Evet. Ya ben bundan çok memnun olurum açıkçası yani hı hı. genel böyle yani bir kayıt çıkartıp ondan sonra bunun üzerinden böyle beklemeye hı. geçip sonra falan filan diye böyle bir üretimin 5 sıra gelmesi bence iyi bir şey hem tetikleyen bir şey hem de Ha, Güzel evet benim dolaşıma şey gidiyor var. doğrusu yani hani şey çünkü artık her şey zaten çok hızlı, çok hızlı. E, gidiyor evet. yani çok yeni evet. çıkardığım albüm bile çok çabuk eskiyor Hı -hı. ve yani sürekli bir şey üretmen gerekiyor ya da işte e, görünür olmak açısından sürekli bir şey koyman gerekiyor yani bir single bir, bir şey falan vesaire Hı -hı. ya tabii ki ben böyle bir strateji uyguladığım için değil biraz da denk geldi açıkçası ama e, yani çok yeni bir şey yok çok yeni şarkıların oluşturduğu bir albüm olarak Temmuz ayında çıkacak bir kayıt var. Yani. Ve kasetçaları olmayanlara buradan şöyle geçen hafta da bir konuşma oldu ha. böyle bir şey başka bir yerde başka bir vesileyle yani öyle program dahilinde değil. Bu kasetçalar mevzu önemli bir mevzu olmayanlar. Hmm. Aa, için yani e artık... yıllar önce pikap için bilirdik yani yok yok falan filan diye. Evet kaset, ama böyle bir şey şu an. Kaset gerçekten yani son birkaç evet. senedir falan evet. altın çağını falan yaşıyor yani yurtdışında özellikle ee, evet, eğer varsa de. yani Hı -hı. kaset dinlemek isteyen hemen edinsin yani var çünkü sağda solda satılan Türkiye'de gerçi. Var var. var, var. Ve, ve enteresan da bir şeyi var şimdi zamanımızda oldu ama e, kayıtların mukayesesi anlamında. Ha tabi tabi kesinlikle Benim düşündüğüm böyle bir tuhaf bir e, mevzu var. Onu bir dahaki sefere konuşuruz. Tamam. E, bir par Biz parçayı söyledik mi Robi sana? Ha süper. Harika. İkin. E, i̇yi ki geldin. Teşekkür e, ederim. açık canım. olsun şahane. Çok sağ ol. Çok güzel. Herkese iyi da. akşamlar. çok güzel. Çok i̇yi akşamlar. Hoşçakalınız.